Gezegenin geleceğinde Kopenhag geri saydık ve sonra da iklim orucu boyunca Kopenhag'taki gelişmeleri yakından takip ettik ve sizlerle paylaştık. Bugün Kopenhag İklim Zirvesi'nin sonucunu analiz edeceğiz. Ancak yarından itibaren her programda iklim felaketi ile mücadelede en büyük engellerden biri olan ülke ekonomisine ve vatandaşın cebine yük, bugünün insanlarını ve gelecek kuşakları radyasyona mahkum edecek nükleer enerji konusuna mutlaka değineceğim. O yüzden geri sayıma yeniden başlayalım. Hep beraber Çernobil nükleer felaketinin 24. yıl dönümüne doğru geri sayalım ve o tarihe kadar güçlü bir nükleer karşıtı sivil hareket oluşturalım. Evet, Çernobil nükleer felaketinin 24. yıl dönümüne 126 gün kaldı. Kopenhag iklim Zirvesi aslında 18 Aralık Cuma günü sonlanacaktı. Ancak kabul edilemez derecede zayıf bir Kopenhag anlaşmasını reddeden ülkeler nedeniyle toplantı Cuma cumartesi günü de devam etti. Ancak sonuçlar son derece üzücü. Dünyanın en güçlü ülkelerinin ya bu kadarı kabul edin ya da bırakın tavrı nedeniyle herkesin beklentileri boşa çıktı. Delegeler Kopenhag'ı terk ederlerken arkalarında güçlü bir anlaşma yerine kaos ve kafe karışıklığı bıraktılar. Kopenhag'dan bir takım kararlar ve Kopenhag Mutabakatı adı verilen 3 sayfalık bir belge çıktı. Ancak mutabakat hukuken bağlayıcı değil. Bu nedenle politik açıklama olarak adlandırmak daha uygun olur. Zaten güçlü bir anlaşma isteyen ülkeler bu mutabakatı kabul bile etmediler. Yani Kyoto protokolünün yerine geçecek bir hukuken bağlayıcı anlaşmaya varılamadı. Kyoto protokolüne ilişkin değişiklikler de yapılamadı. Önümüzdeki yıl yapılacak toplantılarda konunun yeniden ele alınması bekleniyor. Zirvede en önemli konulardan biri ise ormansızlaştırmanın 2020'ye kadar bitirilmesiyle ilgiliydi. Ancak beklenen bu karar da alınamadı. Bunun yerine ormansızlaştırmayı durdurmak için bir denetim mekanizmasının devreye sokulmasına karar verildi. Gelişmiş ülkelerin sera gazı salımında azaltım için somut hedefleri üzerinde de anlaşma sağlanamadı. Halen bu ülkeler 2020'ye kadar %20'den daha fazla bir azaltıma gitmeyecekler. Bu da aslında 2050'ye geldiğimizde 2 derecenin altında tutmamız gereken ortalama sıcaklık artışının 3 derecenin de iyi üstüne çıkması anlamına geliyor. Bu durum ise küçük ada devletleri ve Afrika için ölüm demek. Bu arada gelişmekte olan ülkelerde sera gazı salınımlarını azaltmak için herhangi bir hedef açıklamadılar. Yalnızca gönüllü olarak iç hukuklarında bazı değişiklikler yapmayı kabul ettiler. Yine de sera gazı salı azaltım hedefleri yokluğuna dair bir kötü tablonun değişmesi son derece mümkün. Meksika'da gerçekleşecek COP16'da ...tüm bu temennilerin yerine gerçekçi hedeflere bırakmasını ümit ediyoruz. Bunun için sivil toplumun mücadeleye devam etmesi... ...ve halkın liderlik vasfı olan politikacıları seçmesi... ...ve antlaşmaya varma görevi vermesi gerekiyor. Zirveden çıkan en iyi karar... ...Kyoto protokolünde ek bir ülkeleri olarak anılan, anılan devletlerin... ...gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleleri için... ...fon sağlamaları yönündeydi. 2010-2012 yılları arasında... 30 milyar dolar ardından 2020'ye dek yıllık 100 milyar dolarlık fon sağlanacak. Bu her ne kadar asgari olarak görülen 140 milyar dolardan az da olsa en azından iyi bir başlangıç. Bu konuda çalışacak ve denetimi sağlayacak bir iklim fonu kurulacak. Ülkeler bu yardımla sera gazı salımlarını azaltacak, teknolojileri benimseyecek, ormansızlaştırmayı azaltacak ve ülkelerini iklim değişikliğinin etkilerine hazırlamaya çalışacak. Bu şekilde gelişmekte olan ülkelerin sara gazasalı azaltım planları daha gerçekçi hale geliyor. Tabi yine de bu kısa vadeli çözümün faydalı olabilmesi için uzun vadeli doğru kararlara da yol açması gerekiyor. Tabii ki bütün bunlar olurken gelişmiş ülkelerde sara gazasalınlarını azaltmazsa yine felaket bizi bekliyor. Yani zirve Obama'nın konuşmasında belirttiği gibi tarihi bir adım değildi. Tarihi adım Kyoto'ydu. Kopenhag gerçekten insanlık tarihinin en önemli zirvesiydi ve bir dönüm noktası olabilirdi. Ancak dünya iklim krizi bir yana gerçek bir liderlik problemi yaşıyor bugünlerde. Bugün iklim felaketini engellemek biraz daha zorlaştı. Çünkü Kopenhag sera gazı salımlarına karşı ciddi önlemler içermiyor. Bunun en büyük sebebi kuşkusuz anlaşmanın kuyusunu kazmayı başaran fosil yakıt şirketlerinin lobi faaliyetleri ve hatta yüksek salım yapan şirketleri de bu e Havuza dahil etmek lazım. Sonuç olarak politikacılar iklim liderliği yapamadılar. Çok büyük bir fırsatı kaçırarak milyarlarca insanın geleceğini tehlikeye attılar. Şimdi dünya Bali'de başlayan iklim değişikliğiyle mücadelesinde Meksika'da devam edecek. Gelecek yıl Meksika'da adil, yüksek hedefli ve hukuken bağlayıcı bir anlaşma yapılabilmesi için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bundan sonra yerel liderlerin ortaya çıkıp yerel mücadeleyi başlatması ve küresel ağlarla sıkı işbirliğine girmesi gerekiyor. Kopenhag bir son değil, bir başlangıç. Kopenhag'da başlayan iklim adaleti hareketi yayılarak devam edecek. Ben ise iklim orucuna vicdani sorumlulukla ve inançla girdiğimi düşünüyorum. 13 günün sonunda belki biraz güçsüz düştüm, ama sonunda güçle çıktım. Dünyadaki fakirler için, açlık için adalet. Daha işimiz bitmedi. Gezegenin geleceği için mücadele sürüyor. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği.